Altıncı mağçıra. Dostlarım, hele hele o ihtiyarla yaşadıklarımdan sonra bir daha seyahate çıkmayacağıma dair kendime bir söz vermiştim. Büyük lokmayı ama büyük konuşma diyen atalarımız meğer ne kadar da haklılarmış. Öte yandan her insan gibi ben de nisyanla mağlul yani unutkandığımdan dolayı geçerli bir mazerete sahiptim. Birkaç yıl sonra yine seyahat arzusu düştü yüreğime. Az uz da değil, tersine öyle bir düşüş ki dindirebilene helal olsun. Ailemin rızasını alıncaya kadar akla karayı seçtim. Nihayet bir sabah onları ikna edebildim. Daha önceden kafama koyduğum için hazırlıklarımı çoktan yapmıştım. Bu kez doğruca Basra'ya gitmedim. Karayoluyla bir başka şehre geçtim. Hind okyanusuna komşu bir liman şehriydi burası. Akıllı insanlar hatalarını tekrar etmezler. Bir gemi satın almaktansa birkaç tüccarla beraber kiralamayı tercih ettim. Gün ağrır ağrmaz çıktık açık denize. İlk birkaç hafta gayet iyi ve neşeli geçti. Bu süre zarfında denk geldiğimiz adalarda demirleyip kazançlı alışverişler yaptık. Bir gün kaptan ortalığı velveliye katarak çıktı güverteye. Çıldırmış gibiydi, parmaklarını ısırıyor, sarığını yere çalıyor, üstünü başını yırtıyor, göğsünü parçalıyordu. Azca şaşkınlık, çokça kaygı içinde nedenini sorduk. Baştan aşağı titreyip kekeleyerek, rotamızı şaşırdığımızı, bilmediğimiz bir denizde seyrettiğimizi ve bu durumun gemiciler için felaket olduğunu söyledi. Oysa etrafımızda endişe edecek herhangi bir durum yoktu ve denizde gayet sakindi. Kaptanın hadiseyi bu kadar büyütmesine bir anlam veremeyip kafayı sıyırdığına hükmederek odalarımıza çekildik. Akşam üzeri karandık çöktü, hava bulutlandı ancak birkaç metre önümüzü görebiliyorduk ki ansızın çıkıveren fırtına yüzünden hırçın dalgaların arasında koca bir beşik gibi sallanmaya başladık. Alabora olmamız işten değildi. Kaptan hemen dümen başına geçti, birden kaskatı kesildi. Ne olduğunu anlamaya kalmadan büyük bir kayaya çarpmamızla giminin parçalanması bir oldu. Öfkesine daha önce tamı tamına beş kez tanık olduğum kuduz dalgalar gemidekilerin yarısını azgınca yüterken insafa gelip yarısını kıyıya çıkardı. Allah'a sonsuz kere şükürler olsun ki ben de karaya çıkanlar arasındaydım. Bir zaman sonra sakinleşti deniz. Çarşaf gibi uzanarak derin bir uykuya daldı. Korkumuz geçip de kendimize geldiğimizde sarp ve kayalık bir dağın eteklerinde olduğumuzu fark ettik. Etrafımızda bir yığın gemi enkazı, bu enkazlar arasında da gemilere ait yüklü miktarda hediyelik eşya ve değerli taşlar bulunuyordu. Enkazları gördükçe üzülüyor, bir taraftan kazadan sağ salim kurtulduğumuz için halimize şükrediyorduk. Çepeçevre yalçın kayalıklarla kuşatılmıştık. Anlayacağınız bu yerde hapis kalmıştık. 15-20 kişi kadardık, elimizde çok az yiyecek ve içecek vardı. Aramızda üleştik. Nefsine hakim olamayıp ellerindekini tüketenler çok geçmeden öldüler. Açlık ve susuzluk o kertede bizi insanlıktan çıkarmıştı ki bazıları cesetleri yiyip zehirlenerek geberdi. Haftasına varmadan üç kişi kaldık. Üçümüz de aç kalan hayvanların dürtüsüyle birbirimizin ölümünü bekledik. Önceden tecrübeli olduğum için elimdekilerle kıt kanaat idare ediyordum ben. Oysa onlar onca tavsiyeme uymayıp birbirlerinin ölmesini temenni ettiler. Üçer gün arayla açlıktan onlar da ölünce bu adada bir başıma kaldım. Birkaç gün sonra benim de azığım tamamen tükendi, çaresizlik kötü şeydi. Bir taşa oturup çabucak ölmeyi diledim. Sonra kendi kendime söylendim. Burada kalırsam ölmem mukadderdi. Madem ölecektim, hiç olmazsa son bir kez arayışa geçeyim dedim. Yorgun adımlarla ağır ağır yürürken az ileride dağın içinden kopan bir akıntı görüp ümitlendim. Akıntı buraya geldiğine göre muhakkak bir çıkışı vardır diye düşünüp, bin bir zahmet çekerek basit bir sal yaptım. Ardından enkazlar içindeki değerli taşları heybemde saklayıp, salın iplerine tutunarak kendimi akıntıya bıraktım. Süratle yüzüyordu sal. Karşıma daha nelerin çıkacağını düşünerek enikonu kederlenirken zifiri bir karanlığa daldım. Az sonra akıntı sığlaşınca yarığın daraldığını hissederek hemen yüzü koyun yattım. Bu halde ne kadar kaldığımı bilemiyorum zira bayılmışım. Tahmin isterseniz üç gün diyebilirim. Gözlerimi açtığımda birçok zencinin başımda dikilip, kendi aralarında hararetli bir dille konuştuklarını seçebildim. Seçebildim diyorum çünkü konuşulanları duymuyor, sadece açılıp kapanan dudakların ayırdığına varabiliyordum. Bir zaman sonra uğultusu geçti kulaklarımın. Zonklayan kafamı kaldırdım. Hala ıslak duran gümrah saçlarımı, Avuçlarımla geriye yatırdıktan sonra kalktım ayağa. Meraklı gözler üzerime çevrili konumda, bilmediğim dilden bana bir şeyler söylüyorlardı. Bunun üzerine el kol işaretleri yaparak anlatmak istedim meramımı, faydası olmayınca kala kaldım yerimde. Allah'tan çok geçmeden dilimi bilen biri gelip bana kim olduğumu ve burada ne aradığımı sordu, başımdan geçenleri anlattım, o da diğerlerine tercüme ederek aktardı. Yabancıların şaşkın bakışları arasında beni alıp o bölgenin Şah'ına götürdü adam. Yol boyunca kendisine şükran duygularımı, minnet dileklerimi sundum. İyi niyetli olduğu kadar alçak gönüllüydü aynı zamanda. Ben ne kadar çok teşekkür ettimse, her defasında vazifem deyip kestirip attı. Şah'ın huzuruna çıktık sonra, o da çok iyi niyetli temiz kalpli biriymiş meğer. Başımdan geçenleri anlattım. Tam arkadaşım tercüme edecekti ki, Dilinizi biliyorum deyip hepsini anladığını söyledi. O günden sonra sıkı fıkı olduk Şah'la. Benden yaşadığım ülkenin gezdiğim yerlerin ahvalini istedi. Ballandıra ballandıra anlattım. Sıra halifemiz Harun Reşit'e gelince onu öve öve göklere çıkardım. Halifemizin adaletinden ve cömertliğinden çok etkilendiğini söyleyip bana değerli hediyeler verirken halifemize hem değerli hediyeler ve hem de kendisi için yazılmış özel bir mektup verdi. Birkaç gün sonra Şah'la vedalaşıp Basri'ye giden bir gemiye bindim. Sağ salim inip oradan da Bağdat'a geldim. Evime varmadan önce vermem gereken emanetler vardı üzerimde. Derhal sultanımıza çıkıp emanetleri kendisine teslim ettim. Bunların nereden geldiğini sorunca, başımdan geçenleri ona da anlattım. Hayretler içinde kalmıştı. Veziri Cafer'i çağırttı hemen. Saygıyla içeri girdi vezir. Benden anlattıklarımı tekrar etmemi, Ondansa bunları yazıya geçirmesini istedi. Olduğu gibi tekrar anlattım. Vezirine dönerek bu kitabı kütüphanesinin baş köşesinde saklamasını emrettikten sonra bana birçok hediyelik eşya verdi. İhtiyacım olmadığını ancak çok arzu ederlerse bunları yoksul halka dağıtabileceğimi söyledim. Bunları söyler söylemez tahtından kalktığı gibi yanıma gelerek beni alnımdan öptü. Akşam üzeri çıktım saraydan ve hiçbir yerde eğlenmeden doğruca evime gittim. Eşimle çocuklarım beni görünce hemen boynuma sarıldılar. Hep beraber uzun uzun dertleşip hasret giderdik. Öyle lafa dalmışız ki vaktin gece yarısı olduğunun farkına varmadık. Yatıya çekildiğimizde bir daha seyahate çıkmayacağım diye kendime söz verdim. Hikayesinin altıncı fasını bu şekilde bitirdikten sonra Keyifle gerilerek, hizmetçilerinden boşalan bardağını doldurmasını istemiş Sinbad. Bardağı dolup içinden üç yudum içtikten sonra, başta yaştaşı hamal olmak üzere konuklarına seslenmiş. Son maceramı da dinledikten sonra sizi bu eziyetten kurtaracağım dostlarım. Bu sözlerden sonra avluyu kikirdemeler, gülüşmeler kaplamış. Son maceramı ben istemedim yalnız deyip, yedinci ve de son macerasına başlamış.